Bölüm 206 Kuşluk Namazının Fazileti Hadis 1140 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Dostum, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana her ayda üç gün oruç tutmayı, kuşluk vakti, 2 rekat namaz kılmayı ve uyumadan önce de vitir kılmayı tavsiye ettiler. Hadis 1141. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden her birinizin tüm eklemleri için, her sabah sadaka vermesi gerekir. Dolayısıyla, her tesbih, bir sadakadır. Her hamd, bir sadakadır. Her tekbir, bir sadakadır. İyilik tavsiye etmek, sadaka, kötülükleri sakındırmak, sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınacak iki rekât namaz, bunların yerini tutar. Hadis 1142. Hazreti Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını dört rekat kılar bu namazın rekatını Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Hadis 1143 Ümmü Hani Fahite binti Ebu Talip'ten Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Mekke fethi yılı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra sekiz rekat namaz kıldı. Bu Kuşluk namazıydı.